Ağacın gölgesinde. Ali Ulvi Kurucunun hatıraları. Eser Ertuğrul Düzdağ. Radiophonik metin Yusuf Yağızkan. Yöneten Ömer Parlak.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 Dedi ki Oğlum bir cami'nin veya mescidin civarından geçerken bir minare gördüğünüzde Resulullah efendimize salatu selam getirin Daha sonraki yıllarda İstanbul'daki bir sohbette bunu gençlere söylemiştim bir zaman sonra gençler şöyle dediler. Hocam, Allah dedenize rahmet etsin, Sizden de razı olsun. Her gün İstanbul'da bir yerden bir yere giderken... ...her semtte, caddede, sokakta... ...ya bir cami ya bir mescit görüyoruz. Sizden o tavsiyeyi işittiğimizden beri... ...akşama kadar getirdiğimiz salavatı şerifelerin sayısı binleri geçiyor... Salavat-ı şerife okumak mühim bir görev. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bana bir defa salavat-ı şerife getirene, Allah-u Teala on defa salavat-ı şerife getirir. Yani onun günahlarını affeder, cennetteki mertebesini yükseltir. Allahümme salli âlâ seyyidine Muhammedin ve âlâ Ali Muhammed. Dedemin tekkelerin ve medreselerin kapatılmasına dair şu sözlerini hiç unutmam. Allahu Teala zulmetmez, kul başına gelecekleri hak eder. Bir nefis kendini değiştirmeden Cenab-ı Hak onun halini değiştirmez, ona ceza vermez. Çünkü Allah adili mutlaktır. Demek ki yapılan bu inkılaplara, bu darbelere bu millet müstahak olmuştur. Dergahlar ve medreselerde kapatılmayı hak etti mi yani? Dergahlar laubali oldu oğlum. Medreselerde bir tulum peynire, bir teneke yağ, talebe sınıf geçti. Çocuk babasının yanında köyde çalışır, rüşveti yiyen hoca çocuğu medreseye devam etmiş gibi gösterir, sınıf geçirir. İçinden çürümüş her şey. İçinden çürüyen ağaç hangi rüzgara dayanır ki? İşte bu laubalilikler, lakayetlikler başımıza bu cezaları getirdi. Çektiklerimiz amellerimizin cezasıdır. Tekkelerde, medreselerde bozulan milli ahlak ve zayıflayan devletle birlikte değişip asıl hizmet ve vazifesini yapamaz oldu. Bu yüzden tanzimattan beri medreselerin ıslahı meselesi konuşulur oldu. Fakat umumi çöküş arasında bu müesseselerde bir türlü toparlanmadı. Osmanlı medreselerinde tedrisat nasıldı? Neler okunurdu? Nasıl okunurdu? Osmanlı'da Anadolu ve Rumeli medreselerinde tedrisat birbirinin aynıydı. Başlarken emsile ile başlanırdı. Sonra binaya geçilirdi. Sarf ilminden maksut, izi ve merah okunurdu. Peder bize sarfta bir de kifayeyi okutmuştu. Sonra nahve geçilirdi. Bu isimli kitaplar vardı galiba. Nahiv ilminden de Avamil, ishar, Keafiye ve Molla Camii. Bir de Mugnil Lebib okunurdu. Anadolu'da Nahiv ilmi, çoğu zaman Molla Camii'de sona ererdi. Camii adlı kitap, kâfiyenin şerhidir. Meşhur şair, Abdurrahman Molla Camii'nin eseridir. Tabi bu kitaplardan biri tam özümsenmeden diğerine geçilmiyordu. Dedem çok iyi okumuş. Oğullarını yani amcamla babamı çok iyi okutmuştu. Bir keresinde bana şöyle demişti. Oğlum, eğer tarihte bir baba varmış, iki oğlan evladı büyütmüş. İkisi de alim olmuşlar. Baba onların büyümesinde, terbiyesinde, okumasında hiç yorulmamış derlerse, işte ben o babalardan biriyim. Baban ve amcan kendilerinden daha üstün, daha faziletli, daha alim arkadaşlar buldular. Ziya Efendi'ye şükran borcum namütenahidir. Ziya Efendi kim? Gel onu da dedemden dinleyelim. Efendi Konya'da ıslah-ı açtı. Beni Kıraat hocası, amcanı Arapça Mukaleme hocası, babanı da Sarf Nahif hocası olarak tayin etti. O medresede gördüğüm fezi hiçbir yerde görmedim. Medreselerin ıslahı düşüncesi Sultan Mahmut devrinden beri söylenir dururmuş. Medreselerin ıslahı, medreselerin ıslahı diye. Konyalı Ziya Efendi merhum, bu ıslah işini bir gün ehil olmayanlar veya bizden olmayanlar yapacak. Yahu gelin şu işi biz başlatalım dermiş. Peki Ziya Efendi Konyalı mı? Ailesi kim? Nereden gelmişler? Ziya Efendinin büyük babası Memiş Efendi, Konya'nın Bozkır kazasından. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden hilafet almış bir zat. Onun oğlu Ziya Efendinin babası, Muhammed Bahayddin Efendi, Nakşi Şeyhi ve alim. Bozkır'dan Konya'ya gelerek, oğulları Zeynel Abidin Rifat ve Ziya Efendileri burada okutmuş. Konya çok eskiden beri ilim merkezi demek ki. Zeynel Abidin Efendi, 1908'de Meşrutiyet'te, Konya Mebusu olarak Meclisi Mebusan'a katılmış. Bu mecliste alınan karar gereğince, Ziya Efendi, ıslah medaris medresesini açmış. Üç kardeş içinde daha çok Ziya Efendi'nin öne çıktığını görüyoruz. Kardeşler içinde en zeki olan Ziya Efendi'ymiş. Becerikliymiş, faalmiş. Peki... Bu medresede sadece sizin ailemi görev yapmış. Olur mu efendim, olur mu? Fahri Efendi, Ali Kudzi Efendi, Bozkırlı Abdullah Efendi, Senirkentli Ali Efendi, Kadiri Şehzade Hafız Ali Efendi, dedem, babam, amcam hep bu medresenin hocaları. Peki bu medresenin etkileri ne oldu? Bazı neticeler alınabildi mi? Zeynel Abidin Efendi, Konya'daki medreseyi göstermek için mecliste tokat mebusu olarak bulunan ve daha sonra Şeyhülislamlık edecek olan Mustafa Sabri Efendi ile Antalya mebusu Elmalılı Hamdi Efendi'yi Konya'ya getirmişler. Elmalılı Hamdi Efendi dediğiniz tefsir yazarı olan Elmalılı Hamdi Yazır Efendimi. Evet, o da o zaman Antalya mebusuymuş. Konyalılar onların sohbetlerinden istifade etmiş. Onlar medreseyi görmüşler, pek beğenmişler. Kahire'de Mustafa Sabir Efendi'den dinlemiştim. Demişti ki... Konya'da ıslahı medaresi görünce ruhum yandı. Senelerdir tesis olunmasını, kurulmasını, açılmasını tasavvur ettiği medrese açılmıştı. Talebeleri imtihan ettik. Hepsi çok iyiydiler. Kendilerinde ayrı bir ruh var. Ayrıca hesap, hendese, tarih, coğrafya, mantık filan da biliyorlar. O talebelerden hatrınızda kalan isimler var mı? Var tabi. Mesela daha sonra Medine'yi Münevvere'ye yerleşen Saatçi Osman Efendi. Sonra kütüphaneci Konyalı İbrahim Hakkı Efendi, medreseyi beğendiğinizi söyleyebilir misiniz? Medreseyi öyle beğendim ki, İstanbul'a döner dönmez hemen oğlum İbrahim'i bu medreseye göndermeye karar verdim. Aynı dönemde koca İstanbul'da medrese yok muydu? <gülüyor> Bizim hanım da böyle sormuştu. İstanbul'da bulamadın da Konya'da mı buldun demişti. Herkes tahsil için oğlunu İstanbul'a gönderiyor. Sen İstanbul'dan Konya'ya göndermeyi düşünüyorsun. Peki neden böyle düşündünüz? İstanbul'un şanı, şöhreti var. Ama benim senelerden beri hayal ettiğim medreseyi Ziya Efendi Konya'da kurmuştu. E oğlunuzu gönderebildiniz mi? Elbette, evet gönderdim. Bizim İbrahim bir süre Konya'da okudu. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu da... ...dedenizin, babanızın, amcanızın talebelerinden olmuş. Efendim ben fakir... ...Mustafa Sabri Efendi ile defalarca... ...bu medreseyi konuştum. Bir gün sordum. Efendim Konya'daki ıslahı medaresi... ...bu kadar beğenmenizin sebebi neydi dedim. Cevabı şu oldu. Azizim... Islahı medarise girdiğimde varlığımı, benliğimi sanki yeşil bir nur kapladı. Burası bir mektep olmakla beraber, bir dergah, bir terbihane, bir tasfihane, tam insan ve Müslüman yetiştiren bir yuvaydı. Bu neticeyi neye bağlıyorsunuz? O zaman Ziya Efendi'ye gizlice sormuştum. Ziya Efendi, bu hocalara ne veriyorsunuz? Bana dedi ki, Hocam ne verelim, biz kendisi muhtacı himmet bir dede, biz kimseden bir şey almıyoruz ki verebilelim. Hepsi Allah için bu milletin evlatlarını yetiştirmeye geliyorlar. O zamanın hocaları beklentisi sırf Allah için hizmet etmişler. Ziya Efendi bunu söyleyince hocaların yüzünde parlayan nuru anladım. Bu nur nuru ihlas, nuru ilahiymiş. Dedemi tanımış mıydınız? Ziya Efendi dedeniz Hacı Veys Efendi'yi göstererek şöyle demişti. Bu hoca dolav denen semtte oturur. Orada bir camide imamdır. Şu iki hocamızın da babasıdır. Kendisinden çocuklara kıraat ve tecvit okutmasını rica ettik. Daha dolavdan buraya iki kilometre yaya yürüyerek dersine gelir giderdi. Ziya Efendi'nin ağabeyi Zeynel Abidin Efendi nasıl biriydi? Ziya Efendi kadar alim değildi. Fakat basiret sahibiydi. Uzak görüştüydü. Cesur ve pehlivan yapılı bir zattı. Baştan beri taraftar olduğumuz itaat ve terakki cemiyetinin iç yüzünü fark eden, bizi uyandıran o fesat ocağına karşı mücadele bayrağı açmamıza sebep olan Zeynel Abidin Efendi olmuştur. Fark ettiği şey neydi? Diyordu ki, bu teşekkül, bu fırka... Masonların ve Yahudilerin İslam ve Osmanlı düşmanı zümrelerin elinde bir alettir. Bu fırka sonunda memleketin başına büyük felaketler getirecektir. Bizim bunlardan ayrılmamız lazım. Biz bunlarla beraber olamayız. Felakete yardımcı olamayız. Görüşündeki isabet ancak yıllar sonra net bir şekilde anlaşılabiliyor. Zeynel Abidin Efendi, 150 elliliklerle yurt dışına sürülenlerden. 1935'te Medine'ye gelmiş, 1939'da orada vefat etmişti. Üç kardeşten biri de Rıfat Efendi'ydi. Ondan hiç bahsetmediniz. Rıfat Efendi, ne yazık ki Konya isyanı denen hadise bahane edilerek asılanlar arasındaydı. İdam edildi. Zeyn Abidin Efendi'nin tasavvuftan ve dervişlikten ne anladığını Medine'de Saatçi Osman Efendi şöyle anlatmıştır. 17. bölümü bitirsin. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buç production.